Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecmain Estaizu Billahi Bismillahirrahmanirrahim İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sadakallahul azim. Allahum enfa'na bil Qur'anil azim ve barikna fih. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum allazi ve e la illa teala şu saatte radyolar başında veya internetleri başında dünyanın neresinde bu dersimizi dinleyen kardeşlerimiz var ise Hepsini maddi ve manevi afetlerden ve felaketlerden muhafaza buyursun Ve bütün belaları, bütün sıkıntıları üzerlerinden Tef'u ref'u izale buyursun, amin diye başlıyoruz allah Teala sizleri gözden nazardan muhafaza eylesin Şimdi maddi hastalıklarınıza bu kadar önem veriyorsunuz buyuruyor. Bunlar dünyada birkaç sıkıntı verir size. En ecelinizi yaklaştıramaz. Sağlam olsanız da ölümünüzü geciktiremez. Ancak rahat yaşarsınız belki bağırmadan, çarpmadan bir nefes alırsınız dünyada birkaç günlük fani hayat içerisinde. Peki kalbinizde bir hastalık var diyor. Bu kalp hastalığı nedir diyor? Fi kulubi Allah Teala bu kalplerinde hastalık var. Burada tenvin, tenvi'i için olursa tabii türlü türlü hastalıklar var. var Münafızlık, hastalığı Allah muhafaza etsin. O dışından inandım der, kalbinden iman etmez. Biz, biz onlardan uzakız inşallah. Ondan sonra, ama bizde de hastalık var. Bizde ne hastalığı var? Teallukat-ı şetta, allah Teala'dan başka her şeye kafayı takmışız. Aklımız, fikrimiz, efendim ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz, ne içeceğiz, ona nasıl diyeceğiz, buna ne konuşacağız, ona ne cevap vereceğiz. Uuu. Dağılmışız, dağılmışız. Allah toplasın bizi. Celle şanihi ucelle sallahu. allah Teala buyuruyor. Dertlerinizi bir tek derde indirin, o da Rabbinizi. Tevhid ve ihlası ile ibadet ve kulluk derdi olsun. Rabbinizi tanımak, bilmek derdi olsun. Rabbiniz, tek derdiniz olursa Rabbiniz, Mevla buyuruyor, her zaman ben size yetişirim. Her derdinize imdad ederim. Ya Rab dediğiniz anda, lebbeki ya Rabbi, buyur kulum derim. Sakın başka dertler bulmayın. Benden gayrı dertlere düşmeyin. Bana kavuşmak, bana ulaşmak, rızamı kazanmak, cennetime girmek, cemalimi görmek. En büyük dert cemalini görmek ve rızasını kazanmak. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Lazım olan evin sahibidir yoksa. Cennet evse sahibi Mevla'dır. Bir ev sahibi senden razı değilse, o ev ne kadar güzel olsa sana zindan olur insan. Hiç sahibinin razı olmadığı evde rahat edebilir mi? Demek ki Derdiniz bir olursa Her derdinize derman ederim Benden başka çok dertleriniz olursa Hangi dert çukurunda Batsanız boğulsanız Acımam size Allah Onun için Ancak sana ibadet ederiz. Ancak şuuruna ermek lazım Masivayı aradan çıkarmak lazım Allah'tan gayrileri Süpürmek lazım Silçikar gayri gönülden. Tatecelliği idi hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Ne buyuruyor? Gönlünden, kalbinden Allahu Teala'dan gayri ne kadar istekler, dertler, tasalar, düşünceler varsa hepsini sil çüpür çıkar. Akla pakla, tasfiye, tezkiye tatbikatı yap. Ta ki Allahu Teala'nın devamlı yan nuru senin de kalbine parlasın tecelli etsin. Çünkü padişah temiz olmayan yere gelmez diyor. Bir padişah efendim nasıl ki pisliklerin çöplükler içine gelmez tertemiz saraylara gelir Allahu Teala'nın rahmeti, feyzi, bereketi de Allahü Teala'nın gayri her dertten, her düşünceden, tasadan arınmış halis, selim olan kalbe gelir. Onun için tecelli yanımızdadır. Tecelli daima başımızdan aşağı Mevla'nın nuru yağmaktadır. Ayrı olan biziz. Gayri kalan biziz. Yoksa Mevla bize bizden yakın. Biz ona uzağız. Ve o mahkum Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Biz onunla beraber değiliz. Ve neham nekrabu ile imniham bilir Biz ona şah damarından daha yakınız. Ama biz ondan uzağız. Feyni Ben çok yakınım Allah'a. Bu yakınlığın sırrı Ermek. Bu mahiyetin sırrı Ermek. Hiya kenabudu derken Allah'ı görür gibi zikretmek, 70 bin perdeyi hicabı, facada namazda aradan kaldırabilmek, Mevla'ya bizzat hitap edebilmek. Bunlar önemli şeyler. Bunların yolu var. Yoldan gidelim. Saradan bayırdan vurmayalım, Eşkıyaya çarpılırız. min Mevlana buyuruyor. Eşyayı sebeplerinden arayın, evlere kapılarından girin. Allahu teala buyuruyor ve Evlere kapılarından girin, ne demek? Nazın nesinde arayın, yerinde arayın. Öküzün altına buzak aramayın, boşuna yorulursunuz. Siz şimdi talim tecrüt okuyarak. Hocalardan ders okuyarak, kitaplardan efendim, ilip tahsil ederek, Riyya Kenabüd'deki ihlas şuuruna ereceğiniz mi sandınız? Yanıldınız. Ya. Ne diyor Niyaz-ı Mısri? Kutsuz Cevizin yeşil kabuğun yemekle tat duyulmaz, zahirleye-i fakih Kur'an'ı arzularsın. Cevizin dışında bir kabuğu var, bir de içinde özü var. Bu kabuğunu ye, yedi, yediğin zaman ben cevizi tattım desen ne olur? Gülünç olur. Kıracan kabuğunu içindeki özü yiyeceksin. Bak ne güzel lezzet olur. E sen iyi aken abi diye manası verirsen, ancak sana ibadet ederiz de geçersen ne olur bu? Cevizin kabuğunu yemek gibi olur. Hakketini ermek lazım. Bunun yolu var. Kullu mevludun yüledü alel Her doğan çocuk İslam kabiliyet üzere. Allah Teala'yı tanıma kabiliyet üzere, marifetullah fıtratı üzere, Rabbisine vasıl olma fıtratı ve kabiliyeti üzere doğar. Yavrun çocuğu da böyledir. Dünyada her doğan çocuk, bu gece yüz binlerce, milyonlarca çocuk doğar. Her birine Allah Teala doğduğunda verdiği kabiliyet fıtrattır. fıtrat Allah illeti fıtranaş aleyha. Bütün insanları Allah o fıtrat üzere yaratmıştır. La tebdile li Allah'ın yaratışını kimse değiştiremez. Delgaddi'nul kıym Dost doğru din budur ve lakin pek İnsanların çoğu bu hakikati bilmezler. Müniibine iletteku Bak sadece ona yönelenler olun. Namaz dost sonra kılın. Sadece ondan sakının. Yönelişinizi tevettcünüz her şeyden çekin, çevirin. Ancak bana yöneltin. Kalbinizi gönlünüz. Fıtrat budur. Dini kayayım dost doğru din budur. Sırat-ı müstakimde işte Fatiha'da devam edeceğiz. Sırat-ı müstakime iddia et istenen dosdoğru yol budur. Marifet yoludur. allah Teala Teala'yı bilme yoludur. Bulma yoludur. Demek her çocukta bu fıtrat vardır. Bizde de doğduğumuzda vardı Sonradan bozulduk bozulduk bu hale gel. Demek ki bu kabiliyet fıtratımıza konmuş. Ama tabii ki bir aşlama ister. Bir talip terbiye işler. Bu yüzden Allahü Teala peygamberler göndermiştir. Kitaplar indirmiştir. Ta ki kullar bu hakikatlerden haberdar olsunlar. Ondan sonra Allahu Teala ve peygamberlerin ardından varislerini göndermiştir. Ulema ve şayık göndermiştir. El ulema ve enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Çünkü İnnelem bir alemi öresi dini aram ve lahdır ama peygamberler geriye mal mülk altın gümüş para bırakmazlar inne ma'barası ilim ilim mirası bırakırlar. Fakat melekhadebi hadızın waafir din ilminden nasibini alan mirasını beviden en büyük hazınlı nasib almış olur. El alim meni amelü bir <gülüyor> ilmi tabi ma yaxshi Allah nübaddi Allah'tan ancak alimler korkar. Demek ki Allah'tan korkanlar alimlerdir. Alim ilmiyle amel edenlerdir bu itibarla meşayih veliler, Allah dostları bunlar peygamberlerin varisleri olarak bizlere İslamiyeti açıklamaktadırlar. İnsan şer'u şerif, Allahu Teala'dan gelen dini mübin İslam'ı öğrenecek. İtikadını Ehl-i Sünnet'e göre öğrenecek. Bunlar ilk baştaki şeylerdir. Bu hususta kitap yazdım. Efendim İtikad risalesi. Sorun, alın, okuyun. Bunu okumadan bir insan bir gece uyumamak lazım. Çünkü ne belki o gece ölürüm de helûsun dediği muhalif bir inançla Allah muhafaza Allah'ın huzuruna giderim, ebedi helak olurum. Nasıl uyurum? Nasıl? Hiç film seyredilir mi? Maç seyredilir mi? Dizi seyredilir mi? İtikadı bilmeden. El ne dikitaddan haberin yok, oynuyorsun, eğleniyorsun ya. Evvela itikad, on sonra nedir? İlmi, i̇lmi, hal. Tabii ki o itikad da ona girer. Ama o olmazsa olmaz. Talebul ilmi feridlatin ala kulli müslüme ve Her müslüman erkek kadına ilim tahsili farzdır. Buyurulan farz olan ilmi hal. Ne demek ilmi hal? İşte abdesttir, gusüldür, taharettir, namazdır, oruçtur. E, nisaba malikse haçtır. Nisaba malikse zekattır. Kadınların kendilerine ait özel ilmi halleri vardır. Tabi erkeğin başına gelmeyen bazı kadın halleri vardır. Bu gibi kadın erkek herkes kendine alakadar eden Allah'ımızın farzlarını öğrenecekler. Bu talimleri yapacak. Evvela itikadını düzeltecek. El üstüne Sünnet itikadı. Bizim itikad risalesini güzel okusa, anlasa, buna göre ben inandım dese, tabii soru cevap da var orada. O soru cevabı da yapabilmek lazım. Efendim, kız isteyen damada hemen, şunu bir ezberle bakalım, soru cevap yapacağım. Şundan bir cevap ver, Geçercesin sınıfı veririm kızı. Demek lazım. Şakası yok yani. Ondan sonra çoluğa, çocuğa, hepsine, şu hali cevaplı itikad risalesini talim lazım. Ondan sonra